Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, sivil toplum kuruluşlarından önemli açıklama. Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nı onaylaması ve 2053 için net sıfır karbon hedefini açıklamasının ardından alınması gereken en hızlı ve gerçekçi adım, küresel sera gazı emisyonlarının yaklaşık yarısına neden olan kömürü en geç 2030 yılına kadar elektrik sisteminden çıkarmak. Karbon nötr Türkiye yolunda ilk adım. Kömürden çıkış 2030 raporuna göre kirleticilerin iklim değişikliğinden olan sera gazlarını serbestçe salmasının önüne geçilip kirletme bedelleri ödetilirse ve kamu kaynaklarıyla desteklenmeleri sonlandırılırsa en geç 2030 yılına kadar Türkiye'nin elektrik üretiminde kömürden çıkması doğal seyrinde gerçekleşecek. Kömürün ötesinde Avrupa, Avrupa İklim Eylem Ağı, Sürdürülebilir Ekonomi ve Finans Araştırmaları Derneği, Greenpeace Akdeniz, WWF Türkiye, İklim Değişikliği, Politika ve Araştırma Derneği ve 350.org'un bu modelleme çalışmasında 2021-2035 dönemini kapsayan mevcut durum kömürden çıkış, nükleersiz kömürden çıkış şeklinde 3 senaryo oluşturularak Türkiye'nin kömürden çıkış olanakları incelendi. Türkiye'de kömür yatırımlarının neden olduğu çevre ve halk sağlığı ve iklim maliyetlerinin hiçbiri kömürlü termik santral veya kömür madeni işletmecileri tarafından üstlenilmiyor. Üstelik yerli kömür alım garantisi ve kapasite mekanizması gibi uygulamalarla kömür sektörü teşvik ediliyor. Türkiye'nin kömür teşviklerini kaldırıp karbon emisyonlarını fiyatlandırma konusunda ciddi adımlar atması artık bir zorunluluk. Çünkü Avrupa Birliği Türkiye'nin önemli bir ticari paydaşı ve sınırda karbon düzenleme mekanizması Avrupa Birliği'ne ihraç edilen ürünlerdeki emisyon içeriğini karbon fiyatlaması yoluyla kontrol edecek. Ulusal ölçekte karbon fiyatlandırma mekanizması uygulanmazsa Türkiye'den ciddi bir finansal kaynak sınırda karbon vergileri yoluyla yurt dışına aktarılacak. Avrupa Birliği'ne yapılan ihracat üzerinden ek maniyetler oluşacak, söz konusu rapor, mevcut kömür teşviklerinin kaldırılması ve kirleten öder ilkesi çerçevesinde karbon emisyonunun fiyatlandırılması ile en geç 2030 yılına kadar kömürden çıkışın mümkün olduğunu ortaya koyuyor. Kömüre verilmekten vazgeçilen teşvikler ve kirletenin ödediği toplam karbon maliyetiyle sağlanacak tasarrufla da dönüşümün faydalarının tüm toplumca paylaşılacağı, kimsenin mağdur olmayacağı planlamalara da kaynak ayrılabilir. Evet, bugün Glasgow'da devam eden iklim zirvesinde aralarında Türkiye'nin de bulunduğu yüzden fazla ülke ormansızlaşmayı ve arazi bozulmasını durdurma ve tersine çevirme taahhüdünde bulundu. Açıklama, hükümetler, yatırımcılar, işletmeler, hayır kurumları, sivil toplum ve Toplulukların benzeri görülmemiş bir ittifakını bir araya getiriyor ve orman politikalarının hem ölçeği hem de kalitesini değiştirme potansiyeli taşıyor. Öne çıkan mesajlar şöyle. Dünya ormanlarının %85'inden fazlasını temsil eden yüzden fazla dünya lideri 2030 yılına kadar ormansızlaşmayı ve arazi bozulmasını durdurma ve tersine çevirme tarihinde bulundu. Küresel orman finansmanı taahhüdü 12 ülkenin ormanları korumak ve restore etmek için 2021-25 yılları arasında 12 milyar dolarlık kamu fonu yaratma taahhüdü de var. Buna ek olarak 7,2 milyar dolarlık özel sektör yatırımı harekete geçirilecek. Finansman taahhüdü veren 12 ülke ise Birleşik Krallık, Norveç, Kore Cumhuriyeti, Hollanda, Belçika, Danimarka, Japonya, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avrupa Birliği ve Almanya'dan oluşuyor. 8,7 trilyon doları aşan küresel varlığa sahip 30'dan fazla finans kuruluşunun CEO'ları ormansızlaşma ile bağlantılı faaliyetlere yatırımı ortadan kaldırmayı tavsiye etti. Bunun içinde palmiye yağı, kakao ve soya gibi Ormanları tehdit eden kilit ürünlerde küresel ticaretin %75'ini temsil eden hükümetler sürdürülebilir ticaret sağlamak ve ormanlar üzerindeki baskıyı azaltmak için küçük ölçekçi çiftçilere destek ve iyileştirme ve tedarik zincirlerinin şeffaflığını da içeren ortak bir dizi eylem taahhüt etti. Chatham House sürdürülebilirlik girişimi İcra direktörü anlayan orman mutabakatı ormansızlaşmayı durdurmak üzere önemli bir küresel çabayı temsil ediyor. Bu anlaşma ormanlarımızı korumaya yönelik önemli ilk adım niteliğinde ve ormansızlaşmadan öğrendirilmiş tedarik zincirlerinin günümüzde norm haline gelmesi gerekliliğini de işaret ediyor. Uluslararası camia uzun vadeli çözümler geliştirirken orman ekosistemleri içerisinde ve çevresinde yaşayan insanların sosyoekonomik ihtiyaçlarının ve taleplerinin karşılanması da ele alınmalı. Küresel ısınmayı bir buçuk dereceyle sınırlandırmayı öngören bir gelecek ancak Ormanların korunmasını ve doğanın restorasyonunu kapsadığı koşulda mümkün görünüyor dedi. Iğdır'daki Aras Kuş Halkalama İstasyonu'nda uydu takip cihazı takılıp halkalanan kuş bilimcilerle doğa koruma görevlilerince izlenen Bozkır derecesinin son bir buçuk yılda göç yolunda Kazakistan, Rusya, Gürcistan, Ermenistan, Türkiye, Irak, Suriye, Ürdün, Mısır, Çad, Nijer ve Nijerya'yı gezip 24.991 kilometre ettiği belirlendi. Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Kuzey Doğa Derneği görevlilerince Tuzla ilçesine bağlı yukarı çeyrekli'de yer alan Aras Kuş Halkalama İstasyonu'nda 2020 yılının Nisan ayında yakalanmıştı Bozkır derecesine uydu vericisi takılmıştı. Anadolu Ajansı'nın haberine göre daha sonra ortamına bırakılan bozkırı ilicisi uydu verilerine göre kısa sürede bütün bu ülkeleri dolaştı ve sonunda yazı geçirdikten sonra Rusya, Gürcistan ve Ermenistan üzerinden Türkiye'ye gelip Kaz güzergahından tekrar Iğdır'a geldi. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.